Surat-u Kaf Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf Şerefli Kur'an'a yemin olsun ki Mekke kafirleri Muhammed'e iman etmediler Vel'ajibu ''Ve Bilakis kendilerine içlerinden bir korkutucu gelmesine hayret ettiler. O kafirler dedi ki bu şaşılacak bir şeydir. ''E <gülüyor> ve ...ve bir toprak haline geldiğimiz zaman mı diriltileceğiz? Bu akıldan uzak bir dönüştür. <gülüyor> Gerçekten biz onlar öldükten sonra... ...yerin kendi cesetlerinden nelere eksilttiğini bilmişizdir. Ve katımızda her şeyi kaydeden bir kitap... Lehî mahfuzlardır. Vel kezebû bil haqq linne câahum fehum fî ammin Hayır. Kendilerine geldiğinde o hakkı yalanladılar. Şimdi onlar karma karışık bir iş içindedirler. E felem yanzurû iles semâi fawkahum keyfe benâynâhâ? كَيْفَ <gülüyor> Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki onu nasıl bina etmişiz ve onu süslemişiz? Hem onun hiçbir çatlağı yoktur. وَاِيْ <gülüyor> Ve yere de bakmadılar mı ki onu nasıl yaydık? Oraya sabit dağlar yerleştirdik ve orada her cins, her cilt güzel bitkiden bitirdik. Bütün bunlar Rabbine yönelen her kula basiretini açmak ve ona ibret vermek içindir. وَنَذَّلَنَ <gülüyor> السَّمَاءَ ve bihi Hem gökten bereketli bir su indirdik de Kullara rızık olmak üzere Onunla bahçeler Biçilecek ekinler Ve salkımları üst üste dizilmiş Yüksek hurma ağaçları yetiştirdik Hem onunla ölü bir yeri dirittik İşte kabirlerden çıkış böyledir Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı. At kavmi, Firavun ve Lut'un kardeşleri olan kavimler de yalanladılar. ve Ey halkı ve tubba kavmi de Bütün bunlar peygamberlerini yalanladı da tehdidim azabımın üzerlerine inmesi hak oldu Peki biz İlk yaratma ile aciz mi kaldık ki sizi tekrar yaratamayalım? Hayır, onlar yeni bir yaratmadan şüphe içindedirler. Celalim hakkı için insanı biz yarattık. ...ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Anil ve anil o iki kaydedici melek her yaptığınızı kaydederken... ...onlar sağdan ve soldan her iki tarafınızda oturmakta olan meleklerdir. Ma'el fi dhum İnsan hiçbir söz söylemez ki mutlaka yanında hazır bir gözetleyici melek bulunmasın. Ve <gülüyor> bil ve ölüm sarhoşluğu hak olarak gelmiştir. O vakit ona ey insan işte bu kendisinden kaçıp durduğun şeydir denilir. Sur'a da İşte bu tehdit gürüdür. Ve herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici, iki melek olduğu halde gelmiştir. Ona şöyle denilir. And olsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi senden perdeni kaldırıp açtık. Bugün artık gözün keskindir. <gülüyor> Beraberinde ona arkadaş olan melek de işte yanımda bulunan amel defteri hazırdır der. Allah o iki meleğe şöyle emreder. Atın cehenneme her bir kafiri inatçıyı <gülüyor> Hayramani olanı, zalimi, şüpheci <gülüyor> O ki Allah ile beraber başka bir ilah edinmiştir bu yüzden onu şiddetli azabın içine atın. Onun arkadaşı olan şeytan, Rabbimiz onu ben azdırmadım. Fakat o, haktan uzak bir dalalet içindeydi der. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Çünkü size muhakkak azap edeceğime dair önceden tehditte bulunmuştum. Mâ yubeddelul kavlu ledeyye ve mâ anabidallâ billil benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der? Cennet ise takfa sahiplerine yaklaştırılmıştır. Uzak değildir. Onlara şöyle demiş, işte vaat edilmekte olduğunuz cennet budur. Allah'a çokça yönelen, tevbe eden, onun emir ve yasaklarını gözeten, görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen herkes içindir. <gülüyor> Oraya selametle girin. Bu ebedilik günüdür. ne yaşa'ûne ve Orada kendileri için ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki onlar kendilerinden kuvvetçe daha şiddetliydiler. Bu yüzden diyar diyar dolaştılar. Hiç ölümden kurtuluş var mı? <gülüyor> Şüphesiz ki bunda kalbi olan veya fikren hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır. Şüphesiz ki bunda kalbi olan veya fikren hazır bulunup kulak veren kimseler için gerçekten bir ibret vardır. <gülüyor> Andolsun ki göfleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yaratır bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Muhammed o halde onların söylediklerine sabret. Hem güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbine hamd ile onu tesbih et. Sabah öğle ve ikindi namazlarını kıl. <gülüyor> Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkalarında onu tesbih et. Akşam ve yatsı namazlarını ve sabah namazının sünnetini kıl ve ardındaki tesbihatı yap. Ve <gülüyor> Ve nida eden İsrafil'in yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. bil yawmul hurug. O gün bütün halk o korkunç sesi İsrafil'in sura ikinci üfleyişini gerçek olarak işleyecektir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür Şüphesiz ki ancak biz hayat veririz Ve öldürürüz Dönüş de ancak bizedir O gün yer yarılır süratli kimseler olarak kabirlerden çıkarlar İşte bu haşirdir bize göre bu pek kolaydır biz onların söylemekte olduklarını en iyi bilenleriz sen ise onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde tehdidinden korkanlara Kur'an ile nasihat et.''